İhya-ül-Mittin'de namaz bahsindeyiz. E, namazın e, zahiri hükümlerinden bahseden bir bölüm var. E, önümüzdeki e, bölüm bundan bahsediyor. E, fakat daha önce söylediğimiz gibi e, bu bölümü geçeceğiz. Çünkü e, hem mezhep farklılığı var İmam Şafii ile bizim çoğunluğumuz arasında. Şey, İmam, İmam Gazali ile çoğunluğumuz arasında şafii mesebinde İmam Gazali biliyorsunuz ve e, ahkamı da o mesebe göre anlatıyor. Dolayısıyla kafalarınızı karıştırmak istemiyorum. Fakat size hararetle tavsiye ediyorum. Yani bunun bir derse dönüşmesi için sohbet dışında gerçekten sizin çalıştığınız ve kendinizi ilmi açıdan geliştirdiğiniz bir derse dönüşmesi için sizin de işin ucundan tutmanız gerekir. Mesela bu bölümü yani namazın fıkhi hükümlerini bir ilmi halden sizin okumanızı tavsiye ediyorum hararetle. Diyanetin ilmi halini tavsiye ediyoruz tabii ki en güvenilir ve tartışmasız kaynak olarak bütün kaynaklar içinde tartışmasız demeyelim de en az tartışmalı diyelim çünkü tartışmalı olmayan hiçbir kitap yoktur neredeyse yani Kur'an Kur'an hakkında bile insanlar neler söylüyor değil mi? Peki Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve ssalatu vesselam ala rasulna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein. Ee, biz biliyorsunuz burada e, ibadetlerin daha çok batılı yönlerini e, İmam Gazali'nin ibadet bir ibadetin e, amacını gerçekleştirmesi için onda bulunması gereken manevi hususiyetlerini anlattığı kısımları öne çıkarıyoruz. E, ahkamla ilgili kısımları okumayı az önce söylediğim gibi size bırakıyoruz. Dolayısıyla e, namaz bahsinin ikinci bölümünde gazali namazla ilgili zahiri amelleri anlatıyor. Birkaç sayfa çok da geniş değil. E, i̇şte farzlar, sünnetler, yapılması yasak olan davranışlar e, bunları anlatıyor. Ondan sonra üçüncü bölümde orayı okumayı size bırakıyorum. Yani İhyadan değil. Herkes kendi mezhebine göre, Şafi olabilirsiniz, Hanefi olabilirsiniz. Türkiye'de ağırlıklı olarak bu iki mezhep var. Efendim kendi mezhebinize göre bir ilme halden tekrar bunları okumanıza yarar var. Çünkü insan ne kadar sıkı bir şekilde öğrenmiş olursa olsun yani biz gerçekten... Çok sıkı öğrenmiş olduğumuz halde defalarca da okuduğumuz halde bazen tekrar okuduğumuzda gözümüzden kaçmış ya da işte aklımızdan çıkmış birkaç konuya rastlayabiliyoruz. Hepinize tavsiye ediyorum. Yani en azından bir temel dini bilgiler ders kitabından yani en basit düzeydeki bir ders kitabından ki böyle bir kitap var biliyorsunuz Seyfettin Yazıcı hocamızın yazdığı bütün Türkiye'de Kur'an kurslarında okutulan son durum bilmiyorum ama yıllarca Kur'an kurslarında ders kitabı olarak okutulan ben çok beğenirim o kitabı hatta şöyle derim yani insanlar şu kitabı baştan sona şöyle sindirerek okusalar çok küçücük bir kitaptır yani bütün dini bilgileri içinde temel olarak toplayan bir kitap bunu okusalar pek çok konuda başkalarına soru sorma ihtiyacında olmayacaklar derim. Mesela oradan bile okuyabilirsiniz. Yani hiç din eğitimi almamış olanlarınıza oradan okumayı tavsiye ederim. Ama daha önce bunları okumuş olanlarınıza ise mutlaka bir ilmi halden gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar biz daha çok manevi boyut üzerinde duruyoruz ibadetlerde ve namazdayız. Ee, kalbin işlevlerinden olan batınlığı şartlar diye bir başlık açmış Gazali. Burada işte Huşu'yu çok e, detaylı bir şekilde anlatacak. Gerçekten e, işte kaçıncı kere okuyorum bilmiyorum. Yani hayatım boyunca e, birkaç sefer okumuşumdur en az bir 4-5 sefer. Ama her okuyuşumda e, tekrar hayran oluyorum. Nasıl bu kadar derin tahliller yapmış ve insanın duygularını nasıl tasnif etmiş yani duygularını düşüncelerini bunların birbirleriyle olan ilişkilerini ne yaparsak işte huşumuzu artırırız neden huşurlu olamıyoruz bunları çok güzel anlattığı bir bölümdeyiz şimdi bana sorduğunuz pek çok sorunun cevabı inşallah bugün bu bölüm içerisinde verilmiş olacak öyle ümit edelim herkes kendisine düşeni almaya çalışsın arkadaşlar ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, kendinizi kıyasaya eleştirmeyin ama kendinizi böyle e, harikayım diye de düşünmeyin. Yani bu ikisi arasında orta bir yol tutturmanız lazım. İnsan kendisini neye layık görürse ona göre davranır arkadaşlar. Yani. Benden adam olmaz. Ben işte nasıl huşuyla bu anlatıldığı gibi namazı nasıl kılacağım? O yakini imana ben nasıl ulaşacağım? Benim kalbimde bin türlü vesvese var. İçinden bir şey düşünmeden yani namaz dışında başka bir şey düşünmeden bir rekat bile kılamıyorum. Dolayısıyla ben bunları yapamam demenizle, ben harikayım, zaten süperim yani, zaten benim kalbim her an Allah'ın sevgisiyle, zikriyle, doktolu işte söyledim size daha önceki sohbetlerimizde. Böyle düşünenler arasında çok fark yok aslında biliyor musunuz? Yani birbiriyle çok farklı gibi görünüyor ama neticeye bakın çok fark yok. Her ikisi de kendisini geliştirmek için bir şey yapmaya ihtiyacı duymuyor. Yani her ikisi de bir adım atamıyor. Birisi zaten gerek olmadığını düşünüyor, diğeri ise zaten yapamayacağını düşünüyor. Onun için şeytanın sizi bu iki uca ifrat ve tefrit diyoruz buna. Bu iki uca, bu iki aşırılığa yönlendirmesine izin vermeyin. Yani eksiklerimizin farkında olmalıyız, ama bu eksikleri giderebileceğimize dair bir zan beslemeliyiz kendimize. Yani hüsnü nasıl başkaları için şartsa, başkalarına hüsnü beslememiz şartsa ne demekti hüsnü zam? İnsanlar hakkında hep iyi şeyler düşünmek demek. Ee, yani kat'i bir bilginiz olmadığı sürece... Kesin bir bilgimiz olmadığı sürece bir insan hakkında hep iyi şeyler düşünmek demektir ve bizim dilimizde hüsnü zan esastır. Yani bir insanın suçu sabit değilse, günahı sabit değilse, ortada belirlenmiş, ispat edilmiş bir hata yoksa biz o insanın hatasız olduğunu düşünürüz. Öyle düşünmeliyiz. Yani dinimiz bize bunu söylüyor ve Hucurat suresine bakabilirsiniz merak edenler. Çok ahlaki emirler vardır. iki sayfalık, iki buçuk sayfalık bir sure ama ne kadar çok ahlaki emirler vardır orada. Zannın haram kılındığını yani insanlar hakkında suizan beslemeni. İşte kendiniz hakkında da hüsnü zan besleyin. Çünkü biz de insanız yani. Biz de Allah'ın bir kuluyuz ve kendi zatınıza e, suizam beslediğimizde o zatın potansiyel olarak taşıdığı insanı kamil olma e, kapasitesini e, harekete geçirecek gücü bulamıyoruz. Vay canına ne cümle kurdum yani. E, yani ne demek istiyorum? E, yani Yapamam diyen bir kişiye hiç kimse e, onu yapabileceğine ikna edemez. Çünkü o kendi kendine yapamayacağına karar vermiş. Bu bakımdan yani daha başlarken bunu hatırlatayım ki, Bunlar ben, ben bunları mümkün değil yapamam diye sakın böyle bir cümle kurmayın kendiniz için. Şimdi geçen anlattığımız bölümde de bir ayet-i ile başlamıştı. Taha suresi 14. ayet-i kerime. Buraya da onunla başlıyor. Neydi o? اَقْنُ salade لِذِكْرِي Namazı kıl ne için? Li harficeri mef'ulün leh Yani o emrin hedefini gösteriyor Namaz kılmayı niçin yapacağız? Yani niçin namaz kılacağız? Li-dikri, Allah'ı anmak için, beni anmak için namaz kıl diyor. Burada verilen emrin zahiri ifadesi, yani bu cümlenin zahirine baktığımızda namazda huşu ve kalp uyurunun farz olduğunu anlıyoruz diyor. Yani illa böyle çok deşelememiz gerekmez. Ayetin kendisi bize huşunun farz olduğunu gösteriyor diyor. Çünkü... Allah'ı anmak için kılınacaksa namaz, e sen o anda bambaşka şeyleri anıyorsun. İşte çarşı pazarda dolaşıyorsun, akşam yemeğinde dolaşıyorsun, dün yaşadığın bir hatırada dolaşıyorsun, ta geçmişte yaşadığın bir hatırada dolaşıyorsun. Yani orada değilsin, anlıyorsun. Yani eğer namazdan amaç, maksat Allah'ı anmaksa sen orada değilsin o anda. Ee, ve bu farz olduğunu, onu söyleyin şafilere göre farz, hanefilere göre vaciptir arkadaşlar. Yani o tadil erken dediğimiz yani huşunun azalara yansıması. İnsan e, nereden biliriz birinin huşulu olduğunu? Bütün azalarına yansır o saygı. Yani siz mesela birinin size saygı gösterip göstermediğini nereden bilirsiniz? Değil mi? Biz nereden bilebiliriz insanların iç dünyalarını arkadaşlar? Nereden bilebiliriz? Davranışlarından. Yani dolayısıyla sen benim kalbime bak, nasıl bakayım ben senin kalbine? Ben senin ancak davranışlarına bakabilirim. Bu yüzden ne diyor mesela insan duygusu ve davranışları arasındaki ilişkileri çalışanlar? Eric From mesela diyor ki, ifade edilmemiş duygu yaşanmamış sayılır diyor. Yani siz ifade etmi etmiyorsanız, mesela sevginizi, mesela kızgınlığınızı, mesela öfkenizi, üzüntünüzü ifade etmiyorsanız biz nereden bilebiliriz onu? İşte bazen bu insan ilişkilerinde de çok ciddi bir problem oluyor. Ee, diyor ki anlasın. Hayır anlayamaz çünkü o bambaşka biri. O, o da kendi penceresinden yorumluyor hayatı. Ee, dolayısıyla takva da böyle, huşu da böyle. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'de işte e, muttakilerin vasıflarının anlatıldığı ayetlere bakın. Hep davranışlardır. Mesela öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Bollukta da darlıkta da Allah yolunda infak ederler. İşte seherlerde istiğfar ederler. Cenab bir hata yaptıklarında hemen özür dilerler. Hemen hatalarını kabul ederler. Bak bunların hepsi bir davranıştır. Ama neyi gösteriyor? Kalpteki takvayı gösteriyor. Demek ki bizim kalbimizde var olan nifak, Allah korusun. Efendim şüphe, işte kin Efendim huşu, takva iyi veya kötü yani her ne varsa nasıl nerede görünecek onun eseri? Arkadaşlar sağlıklı bir insanda, normal bir insanda arkadaşlar normal olan, kalpte olan duyguların davranışlara yansımasıdır. Eğer sen bana diyorsan ki benim davranışlarıma bakma, benim kalbim bambaşka diyorsan burada bir problem var demektir. Yani bu kalple davranışlar arasında bir tıkanıklık var demektir ki bu sağlıklı bir durum değildir yani. Onu da bu vesileyle söylemiş olalım. E, gafletle anmak birbirine zıt şeylerdir diyor. Yani Allah Teala'yı anmak için biz namaz kılacaksak ama sen o anda hiç anmanın kenarından bile geçmiyorsan aklın, zihnin, kalbin bambaşka yerlerde ise bu, bu amacın, yani bu ayette söylenen namazdaki amacın gerçekleşmediğini gösterir. E, ayet-i kerime, bir başka ayet-i kerime, Araf suresi 205. ayette bizi ikaz ediyor. وَلَا تَكُمْ مِنَ Sakın gafillerden olma diyor. Gafil ne? Yani o anda ne yaptığının farkına varmadan yapan. Arkadaşlar işte size daha önce bahsettim galiba bugün de onun üzerinde, üzerinde çok duracağız. Şu anda olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu anda mesela siz şu anda beni dinliyorsunuz. Ben şu anda size bir şeyler anlatıyorum. Bu anı yaşamamız gerekiyor. Bütün boyutlarıyla, zahiriyle, batınıyla, kalbimizle, aklımızla, düşüncelerimizle, hayallerimizle. İletişimciler buna diyor ki e, bunu şöyle açıklıyorlar. Şimdi biz özellikle bir konuşmayı dinlerken konuşmanın hızıyla düşünmenin hızı aynı değil arkadaşlar. Çok hızlı düşünüyoruz. İşte dakikada bilmiyorum tam sayılarını şimdi yanlış söylemeyeyim de konuşma hızının aşağı yukarı dört misli hızlı düşünebiliyoruz. Dolayısıyla ben konuşurken siz de beni dinlerken zihninizde boşluk kalıyor. Yani başka bir sürü kelime geçebilir o arada. Başarılı bir dinleyici diyor. O boşluğu dinlediği şey üzerine düşünerek harcar. Başarısız bir dinleyici ise o boşluğu, yani zihninde bir boşluk oluşuyor, o boşluğu başka şeyler düşünerek, yani anlatılan konunun dışında başka şeyler düşünerek harcar diyor. İşte bunun odaklanmayla da ilgisi var biliyorsunuz. Onun için size egzersiz yapmanızı söylemiştim. Yani gerçekten hani ben kendim de şahsen bundan çok fayda gördüm. Biraz sonra gelince söyleyeceğim ama... Sanki şimdi de yeri, orada da tekrar ederiz. Ee, bu ana odaklanmak. Yani şu anda ben ne söylüyorum? Şu anda ben ne yapıyorum? Mesela şu anda niçin ekranı açtınız ve dinliyorsunuz? Niçin? Ve ne anlatılıyor? nasıl anlatılıyor işte neler var ekranda buna odaklanmanız gerekiyor ve her an yaptığınız şey böyle işte yemek yapıyorsanız yaptığınız yemeğe odaklanmanız gerekiyor kitap okuyorsanız okuduğunuz kitaba odaklanmanız gerekiyor bunun içinde bunu yapabilmek için de egzersizler yapmanız gerekiyor ve çok basit şeyler de yapacaksınız bu egzersizleri yani günlük hayat içinde işte şimdi yürüyorum İşte ayaklarımı adımlarımı şöyle atıyorum işte ağırlığımı şöyle hissediyorum her neyse yani onu psikolog Arkadaşlar çok daha iyi anlatıyorlar o anda kalmanın egzersizlerini. Ee, bunu kendi hayatımda denerken e, size söyledim mi bilmiyorum. Valla neyi nerede anlattığımı karıştırıyorum çok konuşunca. Ee, i̇ki yerde ben bunu çok farket yani yaptığı bir şey çok fark ettirdiğini gördüm. Birisi ezber okurken, birisi de namaz kılarken arkadaşlar. Şimdi sabahim namaz kılıyorum. Mesela daha önce hiç düşünmediğim bir şey düşündüm. Yani kaç yıldır ben namaz kılıyorum? Kaç kere namaz kılmışımdır? Bu namazlarda kaç kere salli barik okumuşumdur? Yani sayısız. Ama bugün geldi yani. O ana odaklanma egzersizleri arttıkça inşallah yaşadığımız her anı daha derin yaşamaya... Oradaki bize sunulan aslında, bize sunulan çok büyük işaretleri daha etraflıca anlamaya muktedir olabileceğiz inşallah. Bizim dikkatimizi dağıtan, özellikle kadınların işte o melankolik yapısı, bizim dikkatimizi dağıtan arkadaşlar, geçmişten beri yaşadıklarımız ve onlara verdiğimiz aşırı önem. Kendi yaptıklarımıza odaklanın, size yapılanlara değil. Size yapılanlar... Geçecek arkadaşlar yani büyük bir zulüm varsa tabii ki ona e, direnin yani e, şiddet veya bir takım tacizler, olumsuz durumlar onları söylemiyorum. İşte o bana ne dedi şu şöyle oldu o zaman da böyle olmuştu işte şu şöyle yapmıştı ben ona şunu yaptım da o bana karşılığında bunları bırakın yani. E, bunlar zaten olumsuz hatıralar öyle değil mi? Bu olumsuz hatıraları tekrar tekrar yaşayarak kendinizdeki etkisini neden büyütüyorsunuz yani? Üzerinizdeki etkisini neden büyütüyorsunuz? Ve neden şu anı da o olumsuz hatırayla ziyan ediyorsunuz, harcıyorsunuz? Yani ben kendime de söylüyorum bunu şimdi. Şimdi oturduğum namazda işte her an şu anda ne yapıyorum? İşte size secdelerdeki tespihleri söylemiştim mesela. İnsan Subhan rabbiyel ala, subhane rabbiyel azim söylerken Rabbim sen kusursuzsun, senin yaptığın hiçbir şeyde bir kusur yoktur. Günde kaç kere bunu söylüyor bir insan? Bunu bilinçli bir şekilde söylese arkadaşlar sonra da kalktığında işte takdir-i ilahi diyelim ki koronavirüs tam bir takdir-i ilahidir yani. Ve ben çok güzellikler barındırdığını da düşünüyorum. Vefat edenlerin de acizane kanaatim okuduklarımdan yola çıkarak söylüyorum. Herkes niyetiyle tabii ki haş olacak ama böyle bir salgın hastalıktan iman üzere Allah'a iman ederek teslimiyetle efendim barışık kaderiyle tabii ki tedavi olacak o ayrı bir konu ama şefkat mertebesinde öyle. Düşünüyorum yani. Dolayısıyla ha, iyi ki oldu demeyiz ama olduğu zaman bir e, e, imtihan, bir imtihan yaşanırken orada bile pek çok güzellikler var. Mesela işte hem bir insanın subhane rabbiyel ala subhane rabbiyel azimi bu kadar çok söyleyip hem de kalktıktan sonra işte hep de bizi buluyor kahretsin kaç gündür de evdeyiz bilmem yani şikayet edebileceğini kadere kaderden bulanacağını rahatsız olacağını düşünebiliyor musunuz? Yani eğer bilinçli bir şekilde söylüyorsa o tesbihleri. İşte maddi sınırlarımız var, bizim fiziki sınırlarımız var, akli sınırlarımız var. Hatta mesela kaderimizin üzerimizdeki en önemli etkisi, hane kanaatim. Belli bir yaşa gelene kadar aldığımız bütün eğitim hiç bizim seçimimizde olmadı yani. Siz mi seçtiniz işte hangi ortaokula, hangi, hatta hangi liseye gideceğimizi çoğu kere? Ailelerimiz sizi yönlendirdi. İnsanlar yani... İşte liseyi, üniversiteyi bitiriyor. Her şeyi, yabancı dilleri öğreniyor. Her şeyi, bir Fatiha'yı doğru bir telaffuzla bir Fatiha okumasını öğretmeden aileler evlatlarını yetiştiriyor. Şimdi bu çocuklar kendileri mi seçti bunu? Dolayısıyla bütün bunlarla yani bu yaşanmış şeylerle barışık olmak, şu ana ve şu andan sonrasına odaklanmak. İşte bunu yapmaya çalışıyordum. Salavatları okuyorum namazda. Arkadaşlar. Böyle bir şey yaşadım yani. Şimdi Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Ne diyoruz biz burada? Allah'ım senin Resulüne ve o Resulünün ailesine salatu selam olsun. Şimdi gözünüzün önüne getirin o aileyi arkadaşlar. Peygamberimizin evini. İşte biraz siyerdi biraz şemai falan bilmek gerekiyor. O evini, odalarını, oradaki eşyaları, orada yaşayan insanları, Hazreti Hatice başta olmak üzere bütün validelerimizi, peygamberimizin işte kızlarını, damatlarını, torunlarını, böyle o, o insanları yani onları salatü selam gönderiyorsunuz. Sonra bu yetmiyor arkadaşlar. Kemal sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim Aynen diyor sen İbrahim'e ve İbrahim ailesine salatü selam ettiğim gibi ya Rabbi. Hadi bir de İbrahim ailesini düşünüyorsun. İsmail'i, İshak'ı, o ilişkileri, kurban kesme meselesi, Hazreti Hacer'in hicreti, işte Mekke'de kalışı. Onlar Ne? Mesela ben benim hissettiğim şeyi söyleyeyim size. Ben burada Cenab-ı Hakk'ın yani namazı içinde benim selam göndermem için seçtiği bu kişilerin benim için seçilmiş referans grupları olduğunu düşündüm yani bugün. İşte Allah Teala sana diyor ki senin için bu hayatta en kıymetli, en çok benzemek istediğin, en çok olmak istediğin kişiler ve en çok nazarında kıymetli olmak istediğin kişiler. Yani onlar nazarında kıymetli olmak istediğin kişiler işte bunlar. Çünkü bunlara namazın içindeyken sen salatu selam ediyorsun yani. Dolayısıyla yani ana odakladığı odaklandığımızda ne diyorum ben şu anda yani onu söyleyecek birazdan Gazali bunu yaptığımızda ne büyük kapılar açılacak kim bilir düşüncelerimizde, duygularımızda kim bilir nasıl e, tasihler olacak yani yanlışlıklar düzelecek ve işte bazı eksikler tamamlanacak inşallah dolayısıyla gafillerden olma Allah'ı anmak için namaz kıl yani o anda ne söylüyorsun ne yapıyorsun, neredesin şu anda sen ne yapıyorsun yani peygamberimiz diyor ki arkadaşlar secdeye kapanan adeta teçsim değil bu, yani Cenab-ı Hakk'ı bir insan şeklinde düşünmek değil, bir benzetme yapıyor. Secdeye kapanan adeta Cenab-ı Hakk'ın ayaklarına kapanmıştır. Yani o kadar yakınsın, o kadar yakınsın, huzura kabul edildin. Biraz sonra bunun detaylarını Gazali daha güzel söyleyecek. Ve namazda bilinçli olmanın, yani ne söylediğini bilmenin, önemine bir başka ayetle delil gösteriyor burada Gazali. O da Makare yok Nisan suresinde 43. ayet-i kerime e, sarhoşken namaza yaklaşmayın. La salate ve entum hatta ta'lamu ma taqulun. Ne dediğinizi bilinceye kadar. Ha demek ki neden sarhoşken namaz kılınıyor? Çünkü ne dediğini bilmiyorsun. O zaman sen diyor öyle bir gaflet içindeksin ki ne dediğini bilmiyorsun. Yani kalkmışsın ayağa, ettehiyyati okuyorsun. Oluyor mu size de? Oturuyorsun, Fatiha'yı okuyorsun, vela dalin deyince aklın başına geliyor. Yani ben oturuyordum, ettehiyyati okuyacaktım diyorsun. Yani böyle ne dediği otomata bağlamışsın yani. Efendim böyle sen aklın başka yerlerde, dilin bir şeyler söylüyor. Bu şekilde namazın olmayacağını biz... yani. İdeal namazı. Sakın yanlış anlamayın. Böyle kılmıyorsam bari hiç kılmayayım demeyin. Hiçbir zaman biliyorsunuz bir şeyin tamamı yapılamıyorsa tamamı terk edilmez. Yapabildiğimiz kadarını yaparız. Efendim e, o işte sarhoşlarla ilgili, sarhoşlukla ilgili ayet-i kerime ile kıyaslıyor. Şimdi bir de hadis-i şerif aktarıyor bize burada Gazali. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, kıldığı namaz... Kendisini fuhşiyat ve çirkinliklerden alıkoymayan kimsenin sadece Allah'tan uzaklığı artar diyor. İşte insanın namaz nasıl fuhşiyattan, çirkinliklerden alıkoyar arkadaşlar? İşte bu bilinçle e, kıldığınız zaman yani büyük bir farkındalık, niyet, ne yaptığını biliyorsun, o anda ne söylediğini biliyorsun ve bunu günde kaç kere tekrarlıyorsun. Telkin meselesini psikolojide araştırın. Yani arkadaşlar telkinle ölen var. E, telkin deneyleri var psikolojide e, hiçbir rahatsızlığı olmadığı halde e, telkinle ölen var, telkinle hastalanan telkinle iyileşen var dolayısıyla telkin yani sizin kendi kendinize tekrarlayarak veya size birinin tekrarlayarak, sizi inandırarak söylediği bir şeyin sizin bütün ahlaki dünyanızda, bütün kalbi dünyanızda, tasavvur dünyanızda ve bunların neticesi olarak yaşadığınız hayatta büyük değişiklikler meydana getireceğini unutmayın. Onun için namaz hayatın mihveri arkadaşlar. Şimdi düşünün mesela aklıma gelen ilk örneği söylüyorum. Yani o kadar çoktur ki bu. Ama ben aklıma geleni söyleyeyim. Diyor ki, Fatihayı okuyoruz ya. Ne diyoruz? İhtine sıratel müstakim. Ya Rabbi bizi dosdoğru yola hidayet et. Sıratel lezine enamte aleyhim. Senin nimet verdiklerinin yoluna. Yani biz ne diyoruz Allah'a orada biliyor musunuz? Allah'ım senin nazarında kimler kıymetliyse benim nazarımda da onlar kıymetli. Gördünüz mü? Bakın yani bu çağdaş hayatın bize dayattığı şunlar gibi olun dediği ikonlardan nasıl ayrıldık şu anda yani? Allah nazarında kimler kıymetli arkadaşlar? Onu anlatıyor işte Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala. E, hatta çok kere onların hadislerden mesela biliyoruz toplumda böyle daha alt sınıfların içinde olduğunu söylüyor. E, ait kelimeler, hadisler var. Yani Allah kimleri sever? E, Kur'an-ı Kerim'de yani 20-30 tane ayet var. Allah kimleri sever ve kimleri sevmez. Allahi yuhibbu, innallâhi la yuhibbu diye başlayan ifadeler var. Oralara bakarak biz ne diyoruz? İhtinas sırâta'l-müsteqîm, sırâta'l-ledînen amt aleyhim. Ya Rabbi, senin nimet verdiklerini. Yahu. Ayrıca o Nisa suresinde açıklanmıştır. Minen nebiyyine ve sıddîkîne ve şuhedâi ve salihin diye. Peygamberler, e, sıddıklar, salihler ve şehitler diye açıklanmıştır. Efendim mesela işte siz şehit olan birini Allah yolunda gerçekten hani o niyetle öldürülen birini ya enayilik yaptı, münafıklar öyle diyorlar. İşte bizimle beraber otursalardı, azıcık akıllı davransalardı böyle ölmeyeceklerdi pisipisine diyorlar şehitler için. Siz de böyle diyorsanız o zaman olmadı işte bu ayet bu ayetle uymadı yaşantınız yani. Onun için yani ben Fatiha'yı okurken düşünün bütün hayattaki referans gruplarımı ifade etmiş oluyorum, dile getirmiş oluyorum. Gayril bir aleyhim vel addali. Senin gazap ettiğin, senin sapkın saptırdığın insanların yoluna beni iletme ya Rabbi diyoruz. Onlar kimdir diye soruyorlar peygamberimize Yahudiler ve Hristiyanlar mıdır başka kim olacak diyor Efendimiz. Yani böyle çok örnekler var işte yaptığı o hareketlerimiz, namaz içindeki hareketlerimiz, okuduğumuz dua'lar, okuduğumuz ayetler, okuduğumuz tesbihler, namaz sonrasında yaptığımız bütün onlar bizim eğer bilinçle yaparsak onları arkadaşlar oradan kalktıktan sonra artık bütün davranışlarımızı şekillendirecek zaman içerisinde. Bir de yani size tabii ben burada olabildiğince en üst düzeyi anlatıyorum. Yani bir namazın hani nasıl olması gerektiğini Gazali öyle anlattığı için. Bunu yapabildiğiniz kadar arkadaşlar. Hepsini aynı anda yapmaya kalkışmayın ve kendinizden umut kesmeyin. Bakın yemekten örnek vereyim. Mesela diyelim ki biraz alengirli bir tatlı mesela açma bir tatlı veyahut da efendim ne bileyim çok böyle bir, e, detaylı bir pasta bunu ilk yaptığınızda en güzelini yapamazsınız ki değil mi deneyerek deneyerek çalışarak çalışarak ehline sorarak efendim küçük püf noktaları öğrenerek ancak zaman içerisinde kendinizi geliştirirsiniz hiç kimsenin ilk kıldığı namaz en mükemmel namazı olmayabilir yani e, bu bakımdan hani kendinize de haksızlık etmeyin ee, bu bu hadis-i şerif kişinin kıldığı namaz kendisini fuhşiyat ve çirkinliklerden alıkoymuyorsa sadece Allah'tan uzaklığını artırır. Ee, beyanı namaza kalp huzurunun gerekliliğini yansıtmaktadır. Halbuki gaflette ki bir kişinin namazı kendisinin kötülük ve çirkinliklerine engel olamaz. İşte e, hem Allah'tan günde 40 kere yani Fatiha okuyup müstakim, Ya Rabbi beni dosdoğru yola ilet deyip sonra kalkıp ticaret yaparken yamukluk yapabilir misin? Eğer bilinçli bir şekilde beni dosdoğru yola ilet beni dosdoğru yola ilet Ya Rabbi her işimi dosdoğru yapmayı nasip et Ya Rabbi dediğinde sonra kalkıp hile baz insanları kandıran, yalan söyleyen sözünü tutmayan, güvenilmeyen bir insan olabilir misin yani ilişkilerinde? Peki şöyle diyelim, öyleyse birisi yani bakıyoruz, 5 vakit namaza 5 vakit daha katıyor. Yani çok ibadet ehli ama e, ticarette, sosyal hayatta, komşuluk ilişkisinde, akrabalık ilişkisinde böyle sırtınızı dayayabileceğiniz sağlam bir insan değil. Güvenilir bir insan değil. Ne diyeceğiz şimdi bu kişi niye böyle? E, bu namaz ona fayda vermedi mi? İşte Efendimiz... Allah'tan uzaklığını artırır o namaz onun diyor ama biz bunu söyleme herhangi bir kişi için bunu söyleme yetkimiz olmadığından bunu nasıl açıklıyoruz arkadaşlar diyoruz ki e, o insan ya bir de namaz kılmasaydı diyoruz öyle düşünmek istiyoruz yani namaza işlevsizlik e, yakıştırmak istemediğimiz için e, muhakkak bir faydası olmuştur ama biz onun hangi noktadan başladığını yani ahlakının hangi düzeyde olduğunu dolayısıyla o namazın onu ne kadar gerçekte koruyabildiğini göremediğimiz için bilemediğimiz için onu öyle yorumluyoruz. Efendimiz bir diğer hadis şerifinde ya ama bunlar işte size geçen sohbette aktardığım gibi kaynaklarda çok böyle sahih kaynaklarda bulunamayan hadisler fakat bizi e, huşuya teşvik ettiği için aktarmakta sakınca yok. Kula namazdan ancak şuuruna erebildiği kadarı vardır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, bir başka hadis mesela bu Buhari ve Müslim'de geçiyor şimdi söyleyeceğim hadis şerif. Namaz kılan Rabbine o anda niyazda bulunmaktadır diyor. Yani şöyle düşünün bir huzura girmek ve bir meselenizi arz etmek istiyorsunuz. Bazen böyle hepimizin başına gelebiliyor bu idarecilerimiz, yöneticilerimiz veya bir konuda bizi desteklemesine ihtiyaç duyduğumuz herhangi bir kişi için mesela diyor ki 5 dakikan var anlat diyor. 5 dakika nedir derdini anlat diyor. Şimdi o huzura girdiğinde sağa sola bak, işte sakalınla, eşarbınla oyna, böyle yapar mısın yani? Beş dakikan var tam kilitlenerek hedefine. Yani o insana karşı muhatabına tam kilitlenerek en güzel şekilde, en etkili şekilde derdini anlatman lazım değil mi? İş görüşmeleri falan, mesela bununla ilgili ne kadar ciddi çalışmalar var e, akademide, literatürde. İşte... Efendimiz diyor ki yani namaz kılan kişi Rabbinin huzuruna durmuş ona niyazda bulunuyor, ona derdini anlatıyor, isteklerini söylüyor, taleplerini söylüyor, kendini arz ediyor yani halini arz ediyor Cenab-ı Hakk'a. Gafletle konuşmaksa kesin olarak niyaz değildir. Burada biraz okuyacağım müsaadenizle çünkü çok güzel ifadeleri var kaçırmak istemiyorum. Konuyu açalım diyor. Çok güzel örnekler veriyor. İnsan zekatını gafletle verse de olur. Yani başka ibadetlerle kıyaslıyor şimdi. Mesela zekat verirken diyor çok odaklanmasan da olur. Neden? Çünkü zekatın verilmesi aslında nefsin terbiye edilmesidir. Ve zekatı verdiğinde o terbiye gerçekleşir. İstersen gafletle yap diyor. Burayı anlatabildim mi acaba? Çünkü yani sen, senden bir para çıkmasını istiyor allah Teala. Cömert olabilmeni istiyor, verebilmeni istiyor. Onu yaptın mı? O anda sen başka şeyler düşünüyor olsan bile hedef gerçekleşir. Çünkü amaç senin o anda o anda orada bulunman değil. Senin o parayı elinden çıkarabilmen ve verir vermez gerçekleşir. Oruç da böyledir diyor. Bedenin gücünü kırar. Allah düşmanı olan şeytanın saptırma amacı aracı sayılan nefsani isteklerin sultasını kırar. Yani nefsinin seni yönetmesini engeller. Susadın içmiyorsun. Acıktın yemiyorsun. Mesela Dolayısıyla orada da yani her dakikasında çok böyle agah olman, çok huşu içinde olman şart değil. O açlığı, o susuzluğu yaşaman iftar sofrasına oturdun, 2-3 dakika var, beni çok etkiler o sahne arkadaşlar. Oruçta en etkilendiğim sahne sahurdur. Çünkü Allah'ın rızası ve peygamberin sünneti olmasa arkadaşlar, gecenin üçünde kalkıp kim yemek yedirebilirdi bize ya? Kim sofra kurdurabilirdi arkadaşlar yani? Allah'ın gücünü ve benim ona olan teslimiyetimi, peygamberin sünnetine olan tabiiyetimi gösteren bir şeydir sahur. Ve iftarda yani iki dakika var ya, 12 saattir işte açız zaten veya şu kadar saattir. Yani o iki dakikadan ne olacak? Allah ye demedikçe yiyemiyorsun işte. Oradaki teslimiyet. Dolayısıyla oruçta bunu yaşarsın diyor. Yani illa her anında çok uyanık olman gerekmez. Hedef gerçekleşir diyor. Bundan ötürü gafletle verilen zekat ve tutulan orucun umulan faydayı temin etmeleri uzak bir ihtimal değildir. Hac ibadeti de böyledir diyor. Hac görevleri zor ve ağırdır. Bu vazifeler yerine getirilirken ister kalp huzuru olsun ister olmasın. Nefse elem veren mücahede kendiliğinden gerçekleşir. Çünkü o kadar meşakkatle yerine getiriyorsun ki o ibadetleri, o meşakkati yaşaman yetiyor yani senin o ibadetten... Hedeflenen amaca ulaşman için. Halbuki namaz işaret edilen ibadetlerden çok farklıdır. Namaz içinde zikir yapılan, Kur'an okunan, rükû, secde, kıyam ve oturuş bulunan davranışların biçiminden meydana gelen bir ibadettir. Zikir, aziz ve celil olan Allah ile buluşma, ona gizlice yalvarmadır. Zikrin amacı da ya hitap ve muhabbere, ya da dilin, mide, şehvet, oruçla vücut haccın zorluklarıyla kalp sevdalısı olduğu malın başkalarına çıkarılık verilmesiyle denendikleri gibi çalışıp çalışmadığını sınlamak için denenmesidir. Yani diyor ki namazdan diyor iki amaç düşünebiliriz. İki amaç düşünebiliriz. Biraz karışık olmuş bu cümle. Efendim ya kitap ve muhavere yani biz o sırada Allah'ın huzurundayız münacat. Onun için namazı bir münacat olarak tarif ediyor. Hem Gazali hem İbn Arabi. Arkadaşlar namaz bir münacat yani huzura kabul edilmek ve o huzurda bir konuşma demektir. Allah'ın huzurunda bir kendini arz etme demektir. Ya veyahut da senin bedeninin işte ayakta durabiliyor mu, eğilebiliyor mu, secdeye kapanabiliyor mu, oturabiliyor mu gibi bir takım hareketleri yapması. Hangisidir namazdan amaç? Tabii ki birincisidir diyor. Dolayısıyla o hareketlerin zahiri anlamda yerine getirilmesiyle namazın hedefi sende gerçekleşmiş olmaz zekat ve hacca, oruca e, aykırı olarak. Yani zekat, hac ve oruçta amaç bedenin ve mala düşkünlüğümüzün, o meşakkati yaşamasıydı o imtihanı yaşamasıydı oruçta da yaşarsın bunu haçta da yaşarsın zekatta da parayı verdiğinde zaten hedef gerçekleşmiş olur senin paraya düşkünlüğünü kırar yani o parayı verebilmiş olmak ama namazda diyor amaç sana bedeni bir takım hareketler yaptırmak mı? Yoksa Cenab-ı Hakk'ın seni alıp dünyadan Cenab-ı huzuruna götürmesi? Miraç, namaz müminin miracıdır hadisini de hatırlayın burada. Seni dünyadan alıp Allah'ın huzuruna götürmesi ve orada kendi durumunu arz etmeni temin etmesi midir? Dolayısıyla kuşkusuz ikinci amaç yani bedeni bir takım hareketler olmadığı çok açıktır diyor. Namaz için böyle bir gaye düşünülemez diyor. Efendim konuşma yani muhavere eğer namaz cenab bizim aramızda bir konuşma, bir münacat durumuysa gönüldeki anlamları yansıtmadıkça konuşma sayılmaz. Yani senin ağzından harflerin nasıl telaffuz edildiği, işte meharici hurufa riayet edip etmediğin, hangi o anda hangi sureyi okuduğun bu diyor konuşmanın gerçek amacı değildir. Yani biz birisi bizimle konuşuyor ama Şöyle düşünün, mesela sizin huzurunuza gelmiş birisi bir metni ezberlemiş, çok da etkili okuyor, çok da güzel okuyor metni ama aklı başka yerlerde yani. Hani şu anda sen ne dedin diye sorsanız ne dediğini bile nerede kaldığını bile bilmiyor. Ben Diyeceksiniz ki böyle konuşma var mı? Ben şahit oldum buna arkadaşlar. Bazı Kur'an kursu sınavlarında, Kur'an kurslarında sınav yapılırdı eskiden. Ben de girerdim sınav görevlisi olarak. Çocuklara böyle metinleri ezberletirler soruların cevaplarını. Mesela işte hicreti anlat dersiniz. O ezberlediği metin aklına gelirse anlatabilir, gelmezse anlatamaz. Bazı Kur'an kurslarında. Niye? Çünkü hiç üzerinde düşünmemiş. Ne ezberlediğinin farkında değil yani ne yaptığının farkında değil bazı cemaatler bazı oluşumlar öğrencilerini böyle yetiştiriyorlar paragrafın başına hatırlarsa sonuna kadar okuyabiliyor ama başına hatırlayamazsa o ilk cümleyi hatırlayamazsa hicreti bile anlatamıyor size yani halbuki hicreti bugün 10 yaşındaki bir çocuk da hatta yani eğer kendisine anlatılmışsa 5-6 yaşına bir çocuk bile kendi kelimeleriyle anlatabilir yani. İşte senin de namazdaki durumun buna benzemesin diyor. Orada amaç diyor tamam, tabii ki güzel telaffuz, güzel kıraat bunlar e, ne diyelim ortam şartlarıdır yani. Ama hedef değildir. Mesela diyor, namazdaki kişi Fatiha'yı okurken, bizi doğru yola ilet mehalindeki ayeti okurken, eğer gönlü gaflette değilse bu isteğinin ne anlamı kalır? Eğer bu ayeti okurken yalvarma yakarma gibi bir amaç ta yani hali tavrı bile bir yalvarma gibi değilse çünkü orada o anda yalvarıyorsun aslında dilini kıpırdatma zahmetine katlanmanın hele hele bir alışkanlık halini aldıktan sonra ne gereği vardır diyor. Ben meselenin biraz daha ayrıntılarına ineyim diyor. Birisi falancaya önce teşekkür edeceğim, kendisini öveceğim, ardından da bir istekte bulunacağım diye yemin etse bu Fatiha'nın giriş kısmıdır. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin Er-Rahman rahim Bu şey Cenab-ı Hakk'ı övmedir. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in, kendi durumunu arz etmedir. İhtine sırat al talebini dile getirmedir. Yani Fatiha üçe bölünmüştür böyle. Şimdi diyor ki birisi bu Fatiha'ya kıyasla bize bir örnek veriyor. Böyle gafletle okunan fatihayla ile namaz olur mu diye soracak sonra. Mesela diyor birisi şöyle bir yemin etse. Ben falancaya bir teşekkür edeceğim, kendisini öveceğim ardından da bir istekte bulunacağım diye yemin etse. Ve uykusunda bu manaya delalet eden sözler söylese. Mesela rüyasında. Böyle sözler söylese ve kastettiği adam da o sırada o karanlık yerde bulunsa fakat kendisi onun orada olduğunu bilmese. Yani adam da o kime söylemek istiyorduysa o kişi de orada oturuyor olsa onun yanında ve onun uykusunda söylediği sözleri işitmiş olsa yeminini yere güne getirmiş sayılır mı diyor. Sayılmaz çünkü o falanca kişi onun kalbinde hazır olmadıkça o ona hitap etmiş sayılmaz. Yani o o farkında olacak kiminle konuştuğunun, karşısında onun olduğunun farkında olacak ki yeminin yerine gelmiş olsun diyor. Şimdi burada bana çağrıştırdığı bir örnek var. Onu da size söyleyeyim. Çünkü bu da bizim günlük hayatta çok karşılaştığımız bir sıkıntı. Şimdi mesela diyelim ki siz bir akrabanızın böyle biraz aleyhine konuşmuşsunuz. Arkasından bir işler çevirmişsiniz. Sonra da pişman olmuşsunuz üzgünsünüz, helalleşmek istiyorsunuz fakat bunları kendisine açıklayarak da helallik isteyemiyorsunuz e, yüzünüz tutmuyor işte herkesin olduğu, onun da olduğu bir toplulukta veya da onunla başka bir e, konuda konuşurken e, böyle genel olarak yani genel bir hitap içinde ay hakkınızı helal edin ne olur diyorsunuz işte e, bir daha kısmet olur olmaz görüşürüz görüşemeyiz hakkınızı helal edin diyorsunuz ama siz neyi kastediyorsunuz? O yaptığınız kötülüğü kastediyorsunuz. Fakat karşınızdaki biliyor mu o kötülüğü sizin yaptığınızı bilmiyor. Bilmeden helal olsun dese helal olmuş olmaz arkadaşlar. Yani onun ve senin neyden bahsettiğinizin bilmiyor olması gerekir. Bir de bunun aksi var şöyle. Mesela siz söylediniz. Bu kul hakkı meselesi çok ciddi bir mesele arkadaşlar yani. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişiyi yüzü üstü cehenneme sürükleyen dilinden başka bir şey değildir diyor. Onun için dilimizden e, hiç kimsenin e, yüzüne söyleyemeyeceğiniz şeylerin çıkmamasına dikkat edelim hepimiz ben de dahil. E, mesela birisine işte dediğim gibi kötü bir kötülüğünüz oldu e, ve sonra pişman oldunuz, tevbe etmek istiyorsunuz, o hakla gitmek istemiyorsunuz ahirete. Bütün cesaretinizi topladınız, gittiniz huzuruna ve dediniz ki ya ben işte falan zamanda senin için böyle böyle dedim. Veya işte arkandan bir şeyler söyledim illa hepsini söylemeseniz bile. Bir şeyler söyledim, bana hakkını helal et dediniz. O kişi de çok kızdı aslında, çok alındı. Ama kibarlığından, zarafetinden olsun helal olsun insan hali hepiniz yapabiliriz dedi. Ama gönülsüz bir şekilde, gönülsüz bir şekilde söylese bile helal olmuş olur. Çünkü bilinçli bir şekilde helal olsun dedi. Yani İslam bakımı bilince arkadaşlar o anda ne yaptığımızın farkında olup olmadığımıza ne kadar kıymet veriyor. Birinci örnekte karşımdaki kişi farkında değildi. Neyi, neyi helal ediyorum ben? Dolayısıyla helal olmuyordu. İkinci örnekte karşındaki farkında ve bilinçli bir şekilde evet diyor ama gönlü razı değil olsun. Sen bilinçli bir şekilde sen de onunla yüzleşmeyi göze alamadın. Sen bunu bana nasıl söylersin diye tartışmayı, işte onunla kırılmayı vesaire göze alamadın. Aman durumlar bozulmasın dedin, helal olsun dedin ama içimden helal etmedim, öyle bir şey olmaz. Dışından ne dediysen bizde arkadaşlar İslam hukukunda zahir esastır yani hani dış e, Görüntümüz esastır Dolayısıyla ama Allah için Allah ile aramızdaki ilişki Bambaşka işte burada onu işliyoruz Eee bu cümleler o adamın olduğu bir yerde zihni başka düşüncelerle meşgulken güpegündüz gaflette ağzından çıksa fakat o adama söylemeyi kastetmese yine yeminini yerine getirmiş sayılmaz. Farz edelim ki işte ki o adama bir şey söyleyecek onu ezberlemeye çalışıyor ne söyleyeceğini kendi kendine tekrar ediyor ama amacı ona söylemek değil fakat o sırada o duyuyor. Onu yine yemini yerine getirmiş sayılmaz çünkü yeminini yerine getirmesi için karşısında onun olması ve onun da ona bu sözleri aktarmaya azmetmiş, niyet etmiş olması gerekir diyor. Şüphesiz Kur'an okumakta, zikretmekte, hamd etmek, övmek ve niyazda bulunmakta gaye, yani biz Kur'an, bütün namaz içerisinde e, e, dile getirdiğimiz, su, okuduğumuz sureler, dualar, zikirler, tesbihler, bunlardan gaye nedir? E, amaç nedir yani? Kime söylüyoruz bunları? Muhatabımız olan Allah Teala'ya. Yani namaz arkadaşlar bir karşılıklı konuşmadır. Hatta İbni Arabi diyor ki, ee, çok etkili etkilendim ondan da. Ee, vakıflar var ya ayetlerin sonundaki hani, durma yerleri. Buralarda diyor böyle bir müddet durun hani bir anlığına bile olsa. Çünkü oralar Allah'ın sana cevap verdiği yerlerdir diyor. Neden yani ayet sonlarındaki vakıflar var? Sen bir şey söylüyorsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorsun. Cenab-ı Hak kulun beni hamd etti diyor. Hamd da ayrı bir bahsedi yerdir. Okuyun yani İslam ansiklopedisinden çok muhteşemdir. Yani hamt çok büyük bir mertebedir. Arkadaşlar işte ve Şimdi düşün Cenab-ı Hakk'a diyorsun ki Ya Rabbi ben senden başkasına kulluk ettim mi? Senden başkasından yardım diledim mi? Hiç diler miyim? Yalnızca sana ben kulluk ederim. Senden başkasının önünde eğilmem. Senden başkasından bir şey ummam. Diyorsunuz. E bunu hangi yüzle diyorsunuz? Günde yüz tane efe, affedersiniz yalakalık yapıyorsam yani. Özür, çok özür dilerim. E, dolayısıyla yani bakın nasıl eğitiyor bizi namaz. Sadece Fatiha'ya örnek veriyorum. Diğer okuduğumuz Kur'an ayetleri. Mesela ben acizane rükûyu da e, ben öyle hissediyorum. Bilmiyorum yani inşallah yanlış değildir. Rükûyu da okuduğumuz ayetlerin... O kıraattan yani Fatiha'dan sonra okuduğumuz ayetlerin dehşetinden dolayı o ayetlerdeki mananın azametinden dolayı devam edemeyip onları taşıyamayıp eğilmesi olarak görüyorum arkadaşlar. Yani ne okuyoruz biz biliyor musunuz? Allah'ın kelamını okuyoruz arkadaşlar. Allah'ın sözlerini tekrar ediyoruz yani. Ve orada bize anlattığı şeyleri işte cehennemi anlatıyor, cennetimi anlatıyor, bize yakınlığını mı anlatıyor, Allah'a düşmanlık edenlerin akıbetlerini mi anlatıyor, her ne anlatıyorsa yani o anlattığı şeylerin azametini taşıyamamayı ifade ediyor bence rükû yani. Ve biliyorsunuz diğer ümmetlerin namazlarında rükû olmadığı için ümmeti Muhammed, her ümmetin namazı var. Onu söyleyeyim bir defa. Değiştire, değiştire, dönüştüre, dönüştüre ortada namaz bırakmamışlar. Yani aslına en yakın olan mesela Hristiyanlarda da işte bu hangi mesette yani bildiğiniz namaz gibi namaz kılıyorlar kıyamları var secdeleri var efendim e, ama bazıları da işte insanları celbedebilmek için öyle diyor ya Paulus ben diyor insanları Hristiyanlığa davet etmek için herkesle her şeyi olurum diyor işte tribünlere oynarsak sonumuz Paulus gibi olur arkadaşlar Allah'ın dinini makyaja falan düzeltilmeye ve bizim ihtiyacı yok ve bizim de insanları ikna etmek gibi bir görevimiz yok. Mesela ben 30 yıldır vaaz veriyorum, benim görevim insanları ikna etmek değil arkadaşlar. Sizin de göreviniz değil, sizin çocuklarınızı ikna etmeniz bile göreviniz değil. Göreviniz ne biliyor musunuz? Anlatmak ve örnek olmak bu kadar. O ister ikna olur, ister olmaz, ister kabul eder, ister etmez. Ve ikna etmek senin gücün dahilinde bir şey değil, Allah'ın yapabileceği bir şey Allah'ın onun kalbine o imanı, o hidayeti nasip etmesiyle alakalı bir şey. Yani ikna etmeye kalkışmak kendinde haşa tanrısal bir güç iddia etmek demek. Kimse kimseyi karşındaki ikna olmak istemiyorsa ikna edemez arkadaş. Akıllı her zaman itiraz edecek bir şey bulabilir. Her zaman. Siz ama imanı seçmişseniz aklınızı iman yolunda kullanırsınız. İnkarı seçmişseniz inkar yolunda kullanırsınız. Efendim, her rükûyu söylüyordum. Kur'an-ı Kerim'de o yüzden ke ma der birkaç yerde. Rükû edenlerle beraber rükû edin der. Niye namazda secde var? Mesela daha muazzam hani namazın zirvesi yani secde. Neden rükû söyleniyor, secde söylenmiyor da? Çünkü rükû İslam namazına has olduğu için arkadaşlar rükû edenlerle beraber rükû edin demek Müslüman olun demektir. Dolayısıyla rükuda e, o Allah'a boyun eğmek. Yani siz arkadaşlar kimin huzurunda o kadar eğilirsiniz ya? Ben görüyorum arada sırada böyle eğilenleri de e, Allah korusun o akıbete düşmekten hepimizi. E, e, dünyada hani, ne diyor Akif söylüyor bu sefer bunu ama şimdi tam ezberimde değil. E, o, e, rük, o rükû olmasa asla eğilmez başlar diyor. Galiba Canakkale desteğenindeydi. Efendim... E, Bizim yani Allah'a olan teslimiyetimiz ve Allah'ın kelamı karşısında duyduğumuz azameti ifade ettiğini düşünüyorum. Rükû'nun tabi ne söylediğimizi biliyorsak biraz sonra o ne söylediğimizi bilmenin üzerinde çok çok duracak. Muhatap Allah Teala'dır diyor. Fakat diyor gaflet perdesiyle perdelenmişse gönül o anda orada değil yani. Allah'la konuşuyor ama kendisi orada değil. Onu müşahede edemez, göremez değil, kendiliğinden hareket ediyor fakat gönül kime hitap ettiğinden habersiz. Kalbi parlatmak, Allah'ı anmayı yenilemek ve imanın kalpte kökleşmesini sağlamak için emrolunmuş namaz, sen böyle gafletle kılarsan bu hedeflerin hiçbirisini sana temin edemez diyor. Özetle bu hususiyetin konuşmada bulunduğu ve onun fiilden ayrı değerlendirilmesi gerektiği ifade edilen Neyse oraya geçeyim. Rükû ve secde ile güdülen gaye ise fiilden Allah fiilen Allah'ın yüceliğini ikrardır. Yani sen niçin rükû ve secde yapıyorsun? Fiili olarak Allah'ın yüceliğini gösteriyorsun bedeninle. Peki bazıları şöyle diyor, işte o namazı gereksiz görenlerin itiraz noktalarından bir tanesi de bu Allah muhafaza. Diyorlar ki yani Allah ile bizim ilişkimiz bir günün ilişkisi yani. Bunu bedenle göstermeye ne gerek var? Bedenle göstermeye bizim bir bedenimiz olduğu için ihtiyacımız var arkadaşlar. Bizim yapımız iki yönden oluşuyor. Bir zahirimiz var, bedenimiz var, bir de ruhumuz, kalbimiz var. Herhangi bir davranışa bu ikisinin de iştirak etmesi o davranıştaki tekamülün ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yani siz o davranıştan elde edilecek amacı tam anlamıyla elde etmek istiyorsanız o davranışa hem bedenen katılmanız gerekiyor hem ruhen katılmanız gerekiyor. Evet ve öyle bir ayarlıyor ki Allah Teala bakın zaten ibadetler size söyledim asla ictihad konusu değildir. Tamamen İbrahim Peygamber Efendimize öğretmesiyle bize kadar gelmiştir. Ee, hiçbir insanın orada dahli yok yani. Ne peygamberimizin ne sahabesinin kafalarına göre bir şey ekleyip çıkarmamışlar. Ha orada e, peygamberimizin sünnetleri dediğimiz şey mesela ona da bakın bu Dünyamin Erul Hoca'nın Peygamberimizin sünnetini sahabe nasıl anlardı diye bir konferansı var. Ben, ben e, bu ramazan Şerif'te olabildiğince İslam Düşünce Enstitüsü'ndeki e, videoları izliyorum. Youtube'da İslam Düşünce Enstitüsü'ne bakabilirsiniz. Orada bin, bin, sahabenin sünnet anlayışı diye Bünyamin Erul Hoca'nın bir konferansı var. Dinlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar yani sahabe ha, iyi bu sünnetmiş yani yapmasak da olur diye mi baktılar yani peygamberimizin sünnetine? Öyle düşünün yani sünnetler arkadaşlar o namazın veya o yaptığınız işin her ne yapıyorsanız ama bu ibadetler için daha da söz konusu bütün adat ve erkanlığıyla mükemmelleşmesine yardım eden unsurlardır. Efendim, buna göre bana göre diyor namaz için öngörülen bu büyüklük yalnız zahiri işlevlerinden ötürü değildir. Buna yalvarma ve yakarma gayesi de eklenmelidir. Oruç, zekat, hac ve daha başka ibadetlerde nefse karşı bir savaş kendiliğinden gerçekleştiği halde namazda bu olmaz diyor. Demin anlatmıştım. Evet, Allah Teala. E Kendisine kalbi istila edip emirlerini yapmaya sürükleyen ve kurban kesmekle asıl ortaya koymak istenen bir tavrın kendisine ulaşılacağını bildiriyor. Neyse o kurbanla ilgili bir açıklama yapmış orada. Onu geçelim bir soru soruyor arkadaşlar. Biz namaza dönelim ve kafanızı çok karıştırmayayım. Şuursuzca kılınan bir namaz batılı mıdır? Burası çok önemli çünkü şimdi kendimizi biraz kötü hissettik değil mi? Yani nereden biliyorsun? Kendimden biliyorum. Yani bu, bu derecede bir uyanıklıkla kılmıyoruz bütün namazlarımızı. O zaman biz yani boşa mı kılıyoruz bu namazları? Hani ne olacak bizim halimiz? Onu açıklıyor. Ve soruyu şöyle soruyor, sen namazın sahih olması için kalp huzurunu şart koşar ve bu olmadığı takdirde namazın geçersizliğine hükmedersen fıkıh alimlerinin icmağına karşı çıkmış olursun. Çünkü onlar kalp huzurunu sadece namaza giriş tekbiri alınmasına hasretmişlerdir, bunu nasıl açıklarsın diyor. Bu es cevap veriyor şimdi, bu eserimizin ilim bahsinde fıkıh alimlerinin iç alemde uğraşmadıkları, kalpleri yarıp içlerine bakmak gibi bir görevleri bulunmadığı, ahiret yoluna karışmadıkları, çünkü fıkıh, İlgilendiği alan budur arkadaşlar. Fıkıh zahirle ilgilenir. Yani senin abdestin nasıl olmalı? Kıbleye nasıl dönersen olur? Şöyle, döne, şöyle işte 90 derece mi sap, saparsan olmaz mı? İşte nasıl araştıracaksın kıbleyi bilmiyorsan? Vakit girdi mi girmedi mi? Zahiri şartlarla ilgilenir. Kıraatın oldu mu? Rükun oldu mu? Secden oldu mu? Bunlarla ilgilenir. Fıkın alanı bu yani. Böyle olduğu için diyor efendim dini hükümlerin dış görüntülerini organlarının işlevlerinin dıştaki yansımalarına dayandırdıkları amellerinin zahiren yerine getirilmesinin insanları ölüm cezasından korumaya yettiği ahirette fayda sağlayıp sağlamayacağı fıkıh ilminin sınırları dışında kaldığı geçmişti yani ben size anlattım bunu diyor ilim bahsinde başta tabi biz oraları işlemedik neyi anlattım yani fıkıh alimlerinin sadece zahirle ilgilendiğini özet olarak burada bir icma olduğundan söz etmek de mümkün değildir nitekim Abi Ebu Talip e, yani neydi icma işte sadece iftitah tekbirinde Allah'ı anarsan namazın içinde aklına başka şeyler gelse de huşuyu gerçekleştirmiş olur musun bunda icma mı var? Efendim nitekim diyor, e, bu diyor, bu tartışmalı bir konu Ebu Talip'in Mekki bir şihariz kanalıyla Süfyan'ı sevdiğinin şöyle dediğini aktarmaktadır. Huşu duymamış kişinin namazı fasittir hasan Basri diyor ki, kalp huzurunun bulunmadığı her namaz azabat daha yakındır. Muaz bin Cebel de şöyle diyor, namazdayken sağındaki ve solundaki kişileri tanımaya çalışanın namazı batıldır. Yani etrafına bakıyor, burada kim var, orada kim var, Aa, ön safa kim durmuş, imamın tam arkasına kim durmuş vesaire. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de şöyle buyurduğu, zikrediyor Ebu Davud ve Neseyid'e geçiyormuş, kul namaz kılar ama namazın altıda biri, onda biri kendisine yazılmaz. Kala kala namazından ancak ha kula affedersiniz kula namazından ancak şuuruna erebildiği kadarı yazılır diyor. Abdülvehah bin Zeyt diyor ki alimler kulun kılgınlı namazdan ancak şuuruna erebildiği miktarının kendisine fayda sağlayacağında icma etmişlerdir diyor. Ve sonuç olarak bu konuda yapılacak doğru hareket şer'i delillere başvurmaktır. Hadisler ve ilk çağ Müslümanlarından aktarılan görüşler namazda kalp huzuru şartının aranmasında açık naslardır. Ancak zahiri teklifte fetva makamı halkın kusuruyla orantılı olarak değerlendirilir. İnsanlara namazın bütün safhalarında kalp huzuru şart koşulamaz. Şimdi bu... Okuduklarım kafanıza, aklınıza kalmayabilir ama onlara siz oradan tekrar bakın. Şunu unutmayın. Tekrar ediyorum. Bakın bütün bunları aktarmasına rağmen, bu kadar geniş anlatmasına rağmen insanlara namazın bütün safhalarında kalp huzuru şartı koşulamaz. Azınlıkta kalan bazı kimseler dışında, yani çok az kişi dışında, buna kimse güç yetiremez. Zaruret gereği namaz boyu kalp huzurunun sağlanması mümkün olmadığına ve bunun da Namaz için bir zorunluluk sayıldığına göre, yani kalp huzuru namazın şartı ama bütün namazda da bunu sağlayamıyoruz. Tek çare bir anlık süre için dahi olsa huzur isminin verileceği bir halin gerçekleştirilmesi zannur edilir. Huzur ne? Yani o anda huzurda bulunduğunun idrakinde olmak. Bir anlığına da olsa. Buna da en elverişli an, İftitah tekbirinin alındığı andır. Yani şimdi o anda daha yeni duruyorsun namaza... Hani daha bilinçlisin, ne yaptığının farkındasın. Allahu Ekber kimin huzurundasın sen yani? Bunu bilerek bir gir namaza diyor. Ondan sonra artık eğer umutlu azınlıktaysan bütün namazı o şuurla kılarsın. E, yerin daha aşağılardaysa ona göre senin de aklına çeşit çeşit şeyler gelir. Bununla birlikte namazın bütün safhalarında gafil bulunan kişinin nam, durumunun namazı büsbütün terk eden gibi olmayacağını da umuyoruz diyor. Yani tamamını yapamıyorum diye tamamını terk etmek yok arkadaşlar. O tamamen şeytanın vesvesesidir. Birkaç dakika kaldı. Hızlıca bu bölümü tamamlayalım. Çünkü gafil kişi hiç olmazsa zahiren namazını eda edip bir an için dahi olsa bir kayıp huzuruna sahip olmuştur. Dolayısıyla yani bu hiç yoktan iyidir. Günde beş kere bir anlılma da olsa Allah'ın huzurunda durması. Buna rağmen, bu umuda rağmen namazını gafletle kılanın durumunun namazını hiç kılmayanın halinden de korkunç olacağından endişe ol duyulur. Neden böyle olmasın? Çünkü padişahın hazır bulunup padişahın huzurunda huzuru ihlal eden bayağı davranışlar sergileyenin hali hizmete yanaşmayanın durumundan çok daha kötüdür. Yani gene de diyor, sen diyor buna nasıl mı diyor? Çünkü diyor huzurda olup gafletle olmak. Bazen huzurda olmamaktan daha kötü bir neticeye de sebep olabilir diyor. Yani bırakmıyor gene o sıkı yorumu. Bununla birlikte fıkıh alimlerinin gafletle kılınan namazın sahih olduğu yolundaki fetvalarına da muhalefet etme düşüncesinde değilim. Daha önce de işaret edildiği gibi bu fetvanın gereğidir. Yani netice olarak arkadaşlar bir dakika kadar zaman kaldı. Her bir amelde e, bilmiyoruz derece sayısını ama. Parazi söyleyelim. Mesela birden bine kadar derece var. Bin en üst derece olsun. Yani her anı şuurla, huşuyla kılınan namaz. Bir, bir neresi hiçbir anında şu huşu yok yani. Ama şartlar yerine getirilmiş. Zahiri şartlar yerine getirilmiş. Rusulun namazı yani bu. E, bu birle ile bin arasında bir yerlerdeyiz biz arkadaşlar. Neye dikkat etmemiz gerekiyor biliyor musunuz? Ee, makamlar sabittir çoğu kere ama haller değişkendir. Yani bizim o değişen hallerimiz aşağıya doğru mu gidiyor, yukarıya doğru mu gidiyor? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa hiç kimse hayatın bir noktasında sabit kalmaz. Zaman zaman değişir düşünceleri, duyguları. Sözün özü kalp huzuru namazın ruhudur. Bu ruhun en düşük derecesi de ruhun tekbir anındaki bir anlık huzur ve şuur halidir. Tekbir sırasında huzurun eksikliği ruhun helak olması demektir. Huzurun artışı oranında ruh da namazın bütün safalarına yayılır. Huzur dediği de ne biliyor musunuz? Zihninizden geçmişi ve geleceği çıkaracaksınız.